Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ve ala alihi wa sahbihi ecma'in. Subhanaka la alma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim. Subhanaka la fahama illa ma fahamtana innaka anta al-jabadul karim. Rabbishrah sadri ve yassir li amri. Wahlul uddatati min lisani yafqahu qawlihi. Rabb Geçen dersimizde Musa Aleyhisselam'ın Medyen'deki Salih Şahsiyetin Kızlarının koyunlarını sulaması ile ilgili buyrukları Okumuştuk Ondan sonra Eee kızların babasının talebi üzerine Musa Aleyhisselam'ın babalarının yanına gittiğini Musa Aleyhisselam'ın ona başından geçen olayları anlattığını bunun üzerine sen burada emniyettesin korkma diyor. Niçin? Çünkü orası yani Medyen Firavun'un hakimiyet alanı içerisinde değildi. Hukuken, İslam fıkhında da esasen öyledir. Bir devletin kendine ait hukuku kendisinin egemenlik sınırları içerisindedir. Egemenlik sınırlarının dışında onun hukuku geçerli değildir. Onun için mesela İslam hukukunda İslam fıkhına göre bir kimse İslam devletinin sınırları dışında cezalandırılmayı gerektiren bir suç işlese o suçun cezası İslam devletinde verilmez. İslam devletinin sınırları dışında işlemiş. İslam'ın hakimiyet alanı içerisinde değildir. Yani hukuki hakimiyet Siyasi hakimiyet ile sınırlıdır. Siyasal olarak egemen olduğunuz topraklarda şey edersiniz. Onun için şu anda dünyanın eşkıyası Amerika sınırlarını aşıyor. Haddini aşıyor. Kendilerinin öngördükleri hukukun sınırlarını da aşıyor ve zorluyor. İslama göre zaten Amerika'nın hududullah içerisinde yeri yok peki. Ee, söylemek istediğim şu, İslam bu konuda çok riayetkar. Ha peki günahı yok mu? Vardır. O ayrı bir şeydir. Ee, İslam'da hadler yani suçların cezaları nın uygulanmasında hem kul hakkı vardır, hem Allah hakkı vardır. Allahü Teala hakkının hakkının kullanılmasını İslam devletinin hududu içerisinde işlenmesine bağlı değildir. O ve bal ve Dolayısıyla kimse demesin. Bugün nasıl olsa İslam hukukunun uygulanmadığı bir ülkedeyim. İşlediğimiz günahların cezası yoktur. Öyle bir şey yok. Devlet tarafından siyaseten, yani siyaset gereği, siyasi hakimiyet gereği uygulanan cezalar yoktur. Uygulayamayız. Ne zaman olur? İslam hükmedince, İslam devletin resmi hukuku olarak kabul edilince, o zaman suçlar, cezalar tekevnün eder. Şartları tahakkuk eder. Dolayısıyla bir mesele daha. Bir kişi bana karşı veya herhangi birisine karşı bir cinayet işledi. Bir suç işledi. Onun cezasını şeriata göre vereceğiz. Diyemez. Diyemez. Ve bazen bu işin cehaleti o kadar ileriye götürülüyor ki hala hatırıma geldiği zaman etkisinden kendimi kurtaramıyorum. Bir gün bana telefon edildi. Hocam bizim uzaktan tanıdığımız köylülerimiz e, kızları zinadan hamile hamile haliyle onu öldürmek istiyorlar. O insan titrer maazallah ne hakla dedim öldürecekler. Bu kızın öldürülmeye değil Belki şefkate, merhamete ihtiyacı var. Kaldı ki peygamber aleyhissalatü vesselam huzuruna gelip Ya Resulallah ben zinadan hamileyim diyen kadına hadis uzunca git diyor doğumunu yap öyle gel. İslam ne büyük bir rahmetti ya. Git doğumunu yap öyle gel. Doğumunu yapıyor kadındaki samimiyete, imana da bakın. Allah onlardan razı olsun büyük insanlar. Geliyor, Ya doğumumu yaptım? Hadi cezayı uygula. Yok diyor. Çocuğun yemek yiyebilecek hale gelmeli. Git, çocuğunun başında dur. Yemek yiyebilecek hale gelinceye kadar. Çocuğunu elinde ekmek parçası ile beraber getiriyor. Ya Resulallah, çocuğun bu hale geldi işte yemek yiyor dedi. Önce bu çocuğu kim himayesine alır? Bu çocuğu kim himayesine alır? Saab'inin biri öne çıkıyor, ben ya Resulallah diyor. Hem çocuk zayi olmasın, hem de kadıncağız çocuğun telef olacak düşüncesinden de rahat olsun. Gerçi rahatsız olmasını gerektiren bir taraf yok. Çünkü öyle bir peygamber var ki karşısında, onun bilerek, isteyerek bir çocuk değil, bir karıncanın bile İslam Devleti'nde zarar görmesi mümkün değildi. Kadın da o yönden de rahatlatılıyor. Ve Allahü Teala'nın emrettiği ceza ona öyle uygulanıyor. O çocuk himaye altına alınıyor. Şimdi, kardeşim bu nedir? O zaman senin eğer hassasiyetin İslami ise, İslam'a göre sen böyle bir ceza uygulayamazsın bir... Hele hamileyken bir canken iki can öldüreceksin. Ne hakkın var? Sonra birçok fukahaya göre hamilelik zinanın delili değildir. Ve zina için de ayrıca dört şahit lazım. Sen bu ceza hiçbir açıdan hiçbir bakımdan yani ne bakarsan bak. Böyle bir tahsül cahiliye kokuyor. Ve İslam hukukunda yeri yok böyle bir uygulamanın. Şimdi kefereler de kalkıyor, töre cinayeti deyip duruyorlar bu gibi şeyler için. Evet töre cinayetidir ama İslam cinayeti haşa değildir. İslam'a göre işlenen bir şey değil ama arkasında bu İslam'a yapanıyor. Biz Müslümanlar İslam'ı bilmediğimiz ve adam gibi yaşamadığımız için, İslam'a zararımız bazen kafirle kadar oluyor veya daha fazla da olabiliyor. Bunlar çok önemli şeylerdir. Üzerinde durulması lazım. Dolayısıyla Medyen'den geldik. Medyan Firavun'un siyasi hakimiyetin alanı içerisinde değildi. O bakımdan ona korkma emniyettesin. Yani Firaun'un saltanatı buraya uzanmıyor. Seni cezalandıramaz. Bu böyledir. Necâte min el-kavmi zâlimin diyor zaten. Zalimler topluluğundan kurtuldum. Yani burası <gülüyor> emniyet altındası. Ondan sonra onlardan birisi, kızlardan birisi müdahale ediyor. قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا اَبَدْ اِسْتَأْجِرْ Onlardan birisi, o iki kızdan birisi babacığım sen bunu ücretle çalıştır. اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَو۪يُّ الْاَم۪ينَ Şüphesiz ücretle çalıştıracaklarının en hayırlısı Kavi ve emin, güçlü ve emin vardır. Gerek devlet görevinde, gerek işimize eleman ararken, gerek birisi de bir iş ısmarlarken aranması gereken bu iki şartın ne kadar önemli olduğunu geçen dersimizde kısaca izah etmiştik. Onun için kavi sadece maddi güç, bedeni güç değildir. O iş için gerekli olan bilgi ve tecrübe de dahildir. Ve ayrıca emin olacak, işini hakkıyla yapacak. Adam akıllı yapacak. Dikkat edilmesi gereken bütün inceliklere dikkat edecek. Dikkat edecek. Bu iş o kadar önemli ki yerine göre bir arabanın lastiklerini değiştirmenin bile ahemiyeti büyük. Da emin olacaksın, güçlü olacaksın. Kaldırıp koyacaksın, gerekirse daha ne diyorlar ona, bijonlar, bijon mu diyorlar ona, onları sıkmaya varıncaya kadar Usulüne göre ve hak ettiği gibi sıkacaksın. Aksi takdirde sana güvenen o insanın hayatını tehlikeye sokarsın. Bütün işi böyle bakacağız. Ve en önemlisi kul hakkı. İşin ehliyetle yapılması, ehliyetli ve güçlü olduğunu seçmek, sana aittir. Emin gibi davranmak da ona aittir. Yani bir kimseyi görev başına getiren gerçekten yetkin olanı bulacak. Onun için torpil, iltimas bu gibi şeylerde caiz değildir. Ve hak eden esastır. Hatta müttaki olması bakın demiyor. İnne hayre men istacarte el kavviyul emine el demiyor. Çünkü emniyet o iş için gereken takvadır. Yapacağı iş için gereken takvadır. Yoksa 5 vakit namazını muntez zaman kılıyor. Hatta 5'e 5 beş daha ekliyor. O onun işidir. O ona aittir. Onun çok namaz kılması, çok oruç tutması iş sahibine bir şey katmaz. Ona aittir o. Ona lazım olan işe bakan tarafı ücretle çalıştırmaktan Çalıştırmakla alakalı olan tarafı onun işini ehliyetle yapmasıdır. Güvenilir bir şekilde yapmasıdır. Dalga geçmemesidir. Yapması gerekeni gerektiği gibi yapmasıdır. Çalmamasıdır, çırpmamasıdır vesaire. Emin kelimesi de, kavi kelimesi de o kadar önemli. Bütün vazifelerde bu böyledir. En basit bir işçi, bir iş için, eleman bulmaktan tutunuz, devlet yönetimine halifeye kadar. Halife o işin üstesinden gelecek kuvvete ve o işin emniyet şartlarını yerine getirecek kadar eminliğe e, sahip olmak zorundadır. Buna sahip olmazsa, o işin hakkı verilmemiş olur. Ayet-i Kerime'nin bir diğer ifade ettiği hüküm, Fıkıhta icare dediğimiz ücretli akitler için nedir? Bir esas dayanaktır. Yani bir kimseyi bir işte çalıştırmanın veya bir malın menfaati karşısında söz gelimi bir dükkan kiralamanın karşılığı esası bu ve benzeri buyruklardır. Benzeri buyruklardır. Demek ki bir kişinin kendisinden yani emeğinden, bilgisinden istifade etmek ve bir aynın yani bir maddenin, bir e, gayrimenkulün vesaire veya yerine göre mankulun da olabilir istifade etmek, onu ücretle tutmak nedir? İcare denilir kısaca ona. Şey de devlet yöneticileri de aslında ümmetin ücretlileridir. Ümmetin ücretlileridir. İslam alimleri de yöneten ile yönetilen arasında bir alaka olduğunu bilhassa söyler. Ve bunu bazıları hadis olarak zikreder. Belki olduk yani zayıf bir hadis olabilir. Nasıl ifade ediyorlar? E'malukum <gülüyor> ummalukum. Amelleriniz Veyahut da unmalukum e'malukum diyelim. Sizin ücretlileriniz sizin amellerinizdir. Yani sizin başınıza gelen yöneticiler sizin amelinizin niteliğine göredir. Salih ameliniz çoğunluktaysa başınıza Allahü Teala salih olmayan yöneticiler vermez. Kötü amelleriniz çoğunluktaysa salih ameller vermez demeyeceğiz. Salih yöneticiler vermez demeyeceğiz. Salih yöneticiler vermesi sizin için ayrı bir imtihandır. Verir. Kadir Aleykulli şey. Ama özellikle yöneticiler kötüyse önce kendinizde arayacaksınız. Alimlerimiz böyle diyor. Defalarca sırası geldikçe benzeri bir durumda söylüyorum. hasan Basri'ye diyorlar ki yahu şu Haccac-ı Zalime ne olur bir beddua et. Sen duası kabul olunan bir insansın. Kendinizi düzeltmezseniz korkarım diyor. Haccac gittikten sonra domuzlarla maymunlar gelir sizi yönetir. Hazreti Ömer şimdi gelsin bizi yönetsin. Vallahi ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Haşa onun adaletini istemediğimden dolayı değil. Hazreti Ömer'i iki günde tabirca ise avam ifadeyle söyleyecek olursak harcarız ya. Harcarız. Yazık ederiz. Çünkü layık değiliz. Layık değiliz. Onun için gerçekten amillerimizin çünkü Arapça'da Devlet yöneticisine de, de amil deniliyor. Amil işçi demek. Çalışan demek. Amillerimizin iyi olmasını istiyorsak amellerimizi iyileştireceğiz. Amellerimizi iyileştireceğiz. Amellerimiz iyi olduğu takdirde Allahü Teala haşa bize zulmederek kötü yöneticiler vermez. Vermez. Ee Yöneticiler bizim aramızdan çıkar. Ben olurum, sen olursun, öbürleri olur. Biz neysek o oluruz, yönetici o kadar olur. Aynen öyle. aynen öyle. Onun için çalıştırdığın ücretliğinin de, ona da gelelim, dürüst olması da istiyorsan senin de ona dürüst bir iş veren olman lazım. Nitekim ona böyle diyor. İleride سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ Allahu, مِنَ السَّالِحِينَ Tamam mı? Beni salihlerden bulacaksın diyor Musa Yani sen de salihlerden olmalı. Sen de böyle ol. O da öyle diyorsun. Ee, şöyle, özür dilerim. Kızların babası diyor bunu. ve ma اُرِدُوا اَنْ اَشُقَّا aleyk. Ben sana zorluk yap, çıkarmak istemiyorum. Ha. İşveren, işçisine zorluk çıkarmayacak. Ya bugün, benim efendime söyleyeyim çok zorunlu bir işim var. Faraza, annem hasta onu hastaneye götürmem lazım. Başka çarem yok, başka kimsem yok. Zorluk çıkarma, annesinin babasının sevabını alsın. Sana da sevap gelir. Bir şey olmaz. Kolaylık göstermek dinin esasındandır. Bu din birbirimize kolaylık gösterirsek, müsamaha gösterirsek Allahü Teala da bize kolaylık gösterecektir. Burada da dikkat edeceğiz. Onun için bizim ücretle tutacağımız kimseleri nasıl güçlü ve emin olmak istiyoruz? Olmalarını istiyorsak bizim de onlara karşı salih bir kimse olarak muamele etmemiz lazım. Peygamberin emri budur. Çalıştırdığınız elemanlara diyor cariyelerinize cariyem demeyin diyor. Kızım diye hitap edin Kölenize kölem diye hitap etmeyin. Oğlum diye hitap edin. Oğlum diye hitap edin. Elinizin altındaki hizmetçiler sizin Allah'ın hizmetinize verdiği kardeşlerinizdir diyor. Dolayısıyla kardeşinize nasıl muamele edilmesini istiyorsanız, kardeşin demek sen demek yani. Senin statün neyse kardeşin de statüsü odur. Onun gibi bir amele edeceksin. Onu anlatıyor aleyhissalatü selam Efendimiz. Dolayısıyla İslam noktayı nazarından evvela işçi işverenin ilişkisi evvela ruhi ve ahlaki seviye ile ele alınmalı ve Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimelerde gördüğümüz gibi ne yapıyor? Evvela ona bir seviye getiriyor. Seviye getiriyor. Sen kim alıyorsun? Sen nasıl çalışırsın? Sen benim karşımda nasıl böyle versin diyemezsin kardeş. Diyemez. Usulüne göre konuşursun. Nasıl ki onun sana karşı kötü davranmasını, saygısızlık etmesini, işini aksatmamasını istiyorsan senin de ona karşı vazifen, iyi davranman, dürüst davranman, ücretini vaktinde vermen. Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi. Alnının teri kurumadan hakkını vereceksin. Niye? Muhtaç olmasa çalışmaz ki. Hele yorucu bu şekilde, bedeni işlerde bilmem ne de vs. Ama, hepsi hiç söylenmez ama ben, ne kadar inşaatta çalışan mühendisi olsun, bilmem ne olsun, aramızdaki inşaatçılar kusura bakmasın ama onlar vaziyeti daha iyi biliyorlar. Emeğinin karşılığını vaktinde alan, savsaklanmayan kimse e, duymadım şimdiye kadar. Çok daha Çok daha tirdir. 80'li yıllarda yurt dışında çalışıyorum inşaat şirketinde. O zaman dolar dalgalanmasını falan biliyorsunuz. Benim alacaklarımı ya vaktinde mi ayrılıp gideceğim, Türkiye'ye döneceğim. Senin şu kadar alacağın var bir sana. Efemerime söyleyeyim, şirket üzerinden şirketin senedini vereceğiz. Başka bir yok, onu da alıyoruz. Aldık. Senedi TL'ye çeviriyorlar önce evvela dolarlarımızı, ücretimiz dolar mı ki? yani Libya doları karşılığı dün şey dedi. Onu önce TL'ye çeviriyorlar. Ondan sonra da 5-6 takside bölüyorlar. Başka çaremiz yok. Faraza bana geldiğim zaman diyelim ki ödemeleri gereken diyelim ki 50 bin dolar olsun. Neticede benim elime dolar karşılığı olarak varan o zaman belki süre içerisinde belki 50 bin değil belki 40 indi. Belki 30 bin indi bilemiyorum. Bu nedir? Dolaylı zulüm. Görünüşte benim paramı vermiş. Böyle adaletsizlik olur mu? Bu kadarını bile yapamazsınız kardeşim. Cahiz değildir bunlar. Bunlar kul hakkıdır. E efendim ben zaten ona bir şey daha yapmadım ki. Nasıl dayatmadın kardeşim? Çarem yok ki. Alternatifim yok. Başka çarem yok. Ve buna benzer. Buna benzer. Bir de bizden korkuyorlardı. Niye? Tahsilli adam dur, şudur, budur. Arapça biliyor. Libya'da bizi şikayet edebilir, burada bizi şikayet edebilir. İflahımızı sökerler falan diye. Yani güya biz torpilliydik yani. Hakkımızı bu kadar alabiliyorduk. Ya hiç alamıyorsayacak olsaydı. Ve buna benzer. Ee, İslam bunu kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir toplum istemiyor. Kur'an-ı Kerim böyle işveren ve böyle bir işçi istemiyor. Öbür taraftan öbürlerden de. Yani kardeşim beraber düzeleceğiz. Hep birlikte düzeleceğiz. İş alanımızda, iş verenimizde ve işçimizde patronumuzda. İslah olduğumuz zaman Allahü Teala diğer hallerimizi de ıslah eder. Bu, budur. Ha bir de bir diğer husus burada bir akit var. Akdin şartları belli. Hocam biz ortaklığımızı bozacağız, gel aramızda ortaklığı şeriata göre çöz. Kurarken şeriata göre kurduğunuz mu? Yok. Yazışmanız var mı? Yok. Kimin ne alacağı belli mi? Yok. Kimin ne yapacağı belli mi? Yok. Kim nereden sorumlu? Yok. Şu yok, bu yok. Ya kardeşim siz İslam'a göre kurmamışsınız ki İslam'a göre ayrılsın. Bu iş içinde çıkılmaz ki. Ve azından ben çıkamam kardeşim, kusura bakmayın diyorduk. Kaç kişiyi böyle geri çevirmişimdir. Allah affetsin vebali varsa. Fakat işin içinden çıkamıyorsun. İşin içinden çıkamıyorsun. Şeriatın hükmü budur desen birinden birisi veya belki de ikisi şeriat bana zulmetti diyecektir. Öyle şey olmaz ki. He, bakın burada kapalı bir şey var mı kardeşim akitleşmede? Diyor ki ben sana... İki yıl bana hizmet etmen, çalışman karşılığında bu kızlarımdan birini nikahlamak istiyorum. Sekiz yıl. Ona da tamamlarsan sana kalmış. O da diyor ki, hangi iki süreden hangisini yaparsam bana karşı bir haksızlık veya da bana karşı bir itiraz olmasın diyor. اَيَّمَا لَا اَجَلَيْنِ قَدَيْتُ فَلَا Bu iki süreden, sekiz ve on yıl, Hangisini ne zaman, o zamana kadar, arada bu kadar zaman var. Hangisiyim? İşime gelirse ben onu yapacağım. Sekiz yıldan aşağı olmaz. Fakat on yıl bana kalsın. On yıl hizmet edip etmeyeceğimi ben tayin edeyim diyor. Tamam diyor. O da kabul ediyor. Yani kapalılık yok. Sekiz yıl ayı 10 on yıl. Ama ben öyle o bir şey olmaz demedim. İlla on yıl demiştim benim niyetim oydu. Niyetle olmaz bu iş. O da tamam diyecek. Hayır arkadaş, o zaman niye sekiz yıl, on yıl diyorsun ki? On yıl diyor o zaman. Ben on yıl istenmiştim mi? Niye sekiz yıldan bahsettim? Dolayısıyla akitte bir kapalılık yok. Akit gayet açık. Müslümanlar olarak bizim iş yapıyoruz beraber. Yapmalıyız da. Yapacağız. Fakat, kardeşim, arkadaşlığımız, dostluğumuz bir kere. Ab abicim ya şu kapıyı tabir eder misin? Ya ne olacak, önemli değil. Ya önemlidir, niye önemli değil? Niye önemli değil? Ben sana ama istediğini vermezsem kabul etmezsin. Sen ne alacağını bil, ne yapacağını bil. Ben ne yaptıracağımı bileyim. Sen ne alacağını bil, ben ne vereceğimi bileyim. İslam'da yok öyle. Sonra konuşuruz da, hallederiz, hallederiz. Hallederiz, hallederiz olmaz. Kavga olur o zaman. İş yapacağımız zaman, yaptıracağımız zaman işe başlamadan önce işin ilk adımı akdin bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmasıdır ayrıntılarıyla ortaya çıkacak kardeşim işçi çalıştıracaksınız öğle yemeğini verecek misin vermeyecek misin ona varıncaya kadar sigortayı konuşmaya gerek yok çünkü mecbursun onu yapacaksın yok efendime söyle, ben sigorta almayacağım yok güvenme Birçok kimse, bir de bu tarafı var, elemanına güvenmiştir, sigortasına ödeyeceği parayı da vermiştir. İşten bir şekilde araları bozuluyor, ayrılıyor, gidiyor, bu adam beni sigortasız çalıştırdı diye şikayet ediyor. Hiç güvenmeyin, gerek yok artık. Gerek yok. Evvela biz, ben senin önünde, sen benim önünde, yanlış yapmanın ihtimallerini tıkayacaksın. Kapatacaksın. Ondan sonra <gülüyor> Allahü u Teala'ya tevkül ederek beraber çalışacağız. Ortaklık için de böyledir. Ücretle çalıştırmakta da, da böyledir. Bütün şeylerde de böyledir. Yoksa şu anda gördüğümüz gibi türlü türlü geçimsizlikler, anlaşmazlıklar, ihtilaflar ve Müslüman olarak özellikle Müslümanlar için olmaması gereken bir yığın bir yığın şeyler ortaya çıkıyor bazen. Ona dikkat edelim. Ondan sonra demiştik. Ayet-i Kerime'yi de okumuştuk. "Kale inni an untahaka ehda bintayha alaa an ta'jurani thaman yahd. Bal sana bu iki kızımdan birisini bana 8 yıl çalışman karşılığında nikahlamak istiyorum. Fe etmem atmamta ashra fa Ona tamamlarsan bu senin bağışın olur. Sen lütfun olur, senin iyiliğin olur. Wa ma uridu an ashqa alek." Gayet açık. Ben sana eğer 10 yıl zor gelecekse zorluk çıkarmak istemiyorum." diyor. O da seteciduni devam ediyor yine. Seteciduni inşallah Allah'u min'as salihin. Allah'un izniyle sen beni iyi bir işveren olarak göreceksin. Böyle olduğumu göreceksin diyor. Ben sana kötü muamele yapmayacağım. Sana iyi davranacağım. Ha. Akittâ konuşulandan fazla iyilik yapılabilir mi? Yapılabilir. İşçi de yapabilir. Yani iş, ücretle çalıştırılan da yapabilir. Ücretle çalıştıran da verir. 5 lira anlaşmıştık, on lira veriyor. Hayır, verebiliriz. Ömrü de alabilir. Sen verdikten sonra o alır. Ee, Bukhari rahmetullahi aleyh mağaraya sığınan üç kişiyle ilgili bir hadis-i şerif vardır. Ee, zannederim hepiniz en azından bir defa okumuşsunuzdur. Veya duymuşsunuzdur. Üç kişi bir Beraber diyelim ki kır gezintisine muhtemelen o manada. Yani gezme maksadıyla arkadaş beraber çıkıyorlar. Yoldayken bir yağmur bir fırtına bir mağaraya sığınmak zorunda kalıyorlar. O mağaraya sığınırlarken sığınır, mağaranın içindeyken kopan bir kaya geliyor mağaranın kapısını kapatıyor. Kendi anlarda biz bu işten nasıl kurtuluruz diye konuşurlarken biri diyor ki her biriniz sırf Allah için yaptığı bir amelini dile getirsin. Ve o amelini vesile yaparak Allah'a dua etsin. Ayet-i Kerime'deki vesileden de kasıt, kasıt budur. Öyle vesile e, birilerinin e, uçan göçen kabul edilen birisinin aracı olması değildir. Ağacı. Ameldir amel ona vesile arayın sizi ona yaklaştıracak salih ameller işleyin demek bu vesileyle onu da kısaca söylemiş olduk herkes bir amelini söylüyor bizim şu anda işin konumuzla alakalı olan kısmı bu üçü de biri diğerinden mükemmel işler yapmış o anlattıkları işler zaten örnek olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor Birisi de diyor ki Ya Rabbi diyor Vaktiyle ben yanımda bir işçi Çalıştırmıştım Çalıştı ona ücretimi vereceğim Günü <gülüyor> ücretine Ücretini beğenmedi veya bir şekilde Bir şeylere kızdı Almayıp gitti Ben de Ona ait olan o ücretle Bir koyun ve bir koç aldım Ve onun adına onları çobanda tuttum, onları şey ettim, bakımlarını yaptım. Koyunlar çoğaldı. Derken adam bana geldi, dedi ben vaktiyle sen yanında çalışmıştım. Evet, benim ücretimi ver. Ücretimi almaya geldi. Ben ona dedim ki, a işte şu koyunlar vadideki koyunlar senindir dedi. Bana baktı, benimle dalga mı geçiyorsun? ona baktı diyor. Ama bana mı geçiyorsun? Bana bana baktı. dalga mı geçiyorsun? Yok dedim gayet ciddi. O da o koyunları alıp gitti. Ondan sonra yarab diyor, eğer ben bu amelimi sırf senin rızan için yaptımsa bizi içinde bulunduğumuz bu sıkıntıdan kurtar. Her birisi bu şekilde mağaranın bir üçte bir insan, tam bir insan söyledi kaya kayıyor. Cenab-ı Allah dilediği zaman senin salih amellerinin öyle bir gücü de vardır. Allah rızası ihlasın ehemmiyeti büyük. Üçte bir, üçte bir neticede üçü anlattıktan sonra bir insanın sığıp çıkabileceği kadar kaya açılmış oluyor. Şimdi merhum Buhari bu hadisi zikrettiğinde şöyle bir başlık açıyor. Diyor ki, işçinin gıyabında onun hakkını verimli bir yatırıma yatırıp onun adına arttırma babı diyor. Yaparsın bunu diyor. Hatta yerine göre yapmalısın diyor. Allah'ın önünde huzurunda işine yarayacak bu diyor. Ecirdir bu diyor. Mükafat kazanırsın diyor. Şu hassasiyeti görüyor muyuz? Şimdi, e, batıda işçiler sömürüldü. Hala sömürülüyor. Sendikalar, mendikalar ayrı bir sömürü tezgahı. Ayrı bir sömürü tezgahı. Var olmaz kardeşim. Bu iş devlet kontrol eder. Müslüman da aynı zamanda da imanı, Allah korkusu bu işe istikamet verir ve bu işi belirler. Yoksa en basit, en açık örneği daha doğrusu burada. Musa Aleyhisselam'ın hassasiyeti efendim e, ona bu işi teklif eden salih insanın hassasiyeti duyarlılığı açık buna rağmen takvalarında bir eksiklik var mıydı? Yok ama akitleri gayet açık, seçiktir, nettir ve şey diyor. Ondan sonra da en önemlisi Allah'u Ala ma نَكُولُ وَكِيلُ Onlar kul olarak yapacaklarını yaptılar. Akit tarafları olarak yapmaları gerekeni yaptılar. En büyük müeyyide de İslam'da en büyük müeyyide yaptırım, Cenab-ı Allah'ın her şeyi görüp gözeten olmasıdır. Zerre kadar bir iyiliğin ve zerre kadar bir kötülüğün onun yanında kaybolmayacağıdır. Bir mümin için İslam devletinde, İslam hukukunda en büyük de budur. Bunun en açık delili ne? Şimdi hiçbir zekat verenlerin hiçbirisi zekat vermese hatta sadakayı bahsetmiyorum. Zekattan bahsediyorum. Kimse ona devlet gücü hele niye zekat vermiyorsun kardeşim? Zekat vermemenin cezası budur diyor mu? Var mı öyle bir şey? Yok. Peki, niye zekat veriyor bu insanlar? Allah'tan korktukları için veriyorlar. Başka bir sebebi var mı? Yok. Onun için hukuk burada işlemiyor, Maddi hukuk, maddi müeyyide burada yok. Tamamıyla Allah korkusu, ahiret korkusudur. Bir taraftan, ben bu zekatımı verirsem, Rabbim bana ecrimi, mükafatımı verecek diyor. Diğer taraftan vermezsen de cezamı çekeceğim diyor. Ben bu işten korkarım diyor. Ve çatır çatır zekatını veriyor. Bugün İslam dünyasında zekat, sadaka bilmem ne vesaire olmasaydı toplum çatır çatır giderdi. Birbirini yerdi. Birbirini yerdi. Eğer İslam dünyasında İslam dünyasında batı tarihinde görüldüğü gibi Fakirlerin isyanları bilmem neleri vesaireleri görülmemişse bunun en ciddi ve en önemli sebebi İslam'ın zengini de fakiri de üst tabakadakini de alt tabakadakini de şu katmanda bu katmanda vesaire vesaire şu sınıftaki bu sınıftaki onların tabirleri bunlar onların sosyolojik şeyleri bizde bütün müminler kardeştir. Şu tabaka şu katman vesaire yok bizde. He? Sebebi budur. Bunlar görülmemişse İslam'da müminlerin birbirlerini kardeş görmeleri ve birbirlerine karşı maddi olarak da sorumlu olduklarına bütün kalpleriyle iman etmeleri ve gereğini yerine getirmeleridir. Bunlar önemli şeylerdir. Bunlara dikkat etmen gerekir. Vallahu alema nakulu işte en büyük murakabe, en büyük kontrol bu. Falamma qada Musa el ajla ve sar bi ahlihi anasa min janib et tur Musa süreyi tamamlayıp bitirip ve sar bi ahlihi ailesiyle beraber <coughs> yola koyulunca anasa min janib et tur Tur tarafından bir dağ bir ateş gör. <coughs> Eğer biz Kızımızı evlendiriyoruz ama kızımız şehrimizden ayrılmayacak. Öyle bir şart olmaz. Öyle bir şart olmaz. Olsaydı Musa aleyhisselam hanımını, çoluğunu, çocuğunu alıp medyenden gidemeyecekti. <gülüyor> medyenden gidemeyecekti. Şartları, kararları, ne tarafı, hangi, nasıl, nasıl uygun görüyorlarsa, Öyle olacak. Öyle olacak. Çünkü hem nafakayı erkeğe yükle. Onun sorumluluğu olsun. Hem de yok illa sen rızkını burada arayacaksın. Böyle bir şey olmaz. Adil olmaz bu. Efendim Kızının geçimini biraz zorlaştırdığı zaman sen ne biçim damatsın, ne biçim erkeksin, niye evin gelirini sağlamıyorsun dersin. Diyorsan, burada kal diyemez Ki Haklısın demekte. de. Kızının hakkını elbette annesi babası muhafaza edecek, koruyacak. Nafaka da kocanın vazifesidir. Vazifesidir. O zaman onun vazifesini yerine getirebilmesi için, Önüne engel çıkarmaman lazım. çıkarmam lazım. Çünkü sünnet-i ilahiyedir. allah Teala bir yerde rızkını insan daraltabilir. Gittiği bir başka yerde geniş bir rızıkla karşılaşabilir. Bu böyledir. Ve rızık için sefer dinen de teşvik edilmiş bir şeydir. Rızık yolculukları İstanbul'un yüzde doksanı diyebilirim. Yüzde sekseni diyebilirim. Efendim ama söyleyeyim rızkı için hicret etmiş insanlar geliyorlar doluyor. Doludur. Bu budur. Çoluğuyla çocuğuyla beraber dahil olmak üzere. Böyle bir hesap çıkartın. Yani yarısından fazla bu kesin. Dörtte üçü. Belki de bu da kesin. Bilemiyoruz da önemli değil ama bu budur. Bu budur. Ya biz gelmişiz veya bizim büyüklerimiz gelmiştir. Rızkımız için gelmiştir büyük ölçülü. Bu bütün dünya için böyledir. Tarih için de böyledir. Gelecek için de böyledir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz. Ailesiyle beraber ali. Bakın te, Musa tek başına gitti demedi. Yok biz kızımızı vermeyiz. Başka bir yere gitmez. Biz kızımızdan ayrılmayız. Ayrılamıyorsanız onunla beraber gidin. Bu budur. Öyle bir hak koyamazsınız. Madem kızınız evlenmiştir. Şer'i bir engel yoksa Şey yoksa onun hanımını, çoluğunu, çocuğunu alıp bir başka yere hatta rızık derdi bile olmasın. Gitmesinin önünde engel olamazsınız kardeşim. Şeram bu işin hükmü bu. Kâle li ehlihim o ateşi görünce ailesine burada durun dedi. Zaten ayet kelimeden kerimeden anlaşılıyor niçin? Ateş onlara ilgi çekici geliyor. ''İnni anastu nâra'' Ben bir ateş gördüm. ''Leallî âtikum minhâ bi khabar'' Belki o ateşten, o ateşin yakınındakilerden yani, size bir haber getiririm. Çünkü gece karanlık, fırtınalı ve tam olarak gideceği yere Musa aleyhisselam geldiği zaman da bilmiyordu, yolu, gideceği zaman da yolu kaybetmişti, şaşırmıştı. Haber belki oradakiler bana ben filan yere gitmek istiyorum dersen, şu, dersem şurayı takip et diyecekler. Ev cezveten minen nâr, leallekum tasdalun. Veya bir miktar kor ateşi getiririm, belki onunla ısınırsınız. Soğuk çünkü ısınacaksınız. Bu iki sebepten dolayı ateş onun ilgisini çekti. Musa aleyhisselamın sandığı ateş meğer, İsrail oğullara başta olmak üzere içinde nur olan bir Tevratmış. İnne enzelnatu'rate fiha huda ve nur. Biz Tevrat'ı içinde hidayet ve nur bulunan bir kitap olarak indirdik. onun bir hazırlığıydı. Görür ateş görüyor zannediyor ki işte yolumu kaybettim. Ve daha nübüvvet gelmemiş ne bilsin ne oldu onu Allahu Teala şeyinde oymuş. Ondan sonra kal, devam ederiz biraz sonra inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. Femme etehe Musa aleyhisselam o ateşin yanına gelince varınca Nudiye minşatı il vadil eymeni vadinin sağ tarafından ona seslenildi. Yani Musa'ya göre vadinin sağ tarafından. Yoksa vadinin sağı solu olmaz. Musa Aleyhisselam'ın gelişine göre vadinin sağ tarafından ona seslenildi. Fil buqatil mubeareke O mübarek yerde vadinin sağ tarafından ona seslenildi. Mineşşecaratı <gülüyor> Demek ki o tarafta bulunan bir ağaçtan Musa'nın izlenimi aleyhissalatü böyle. Yoksa ağacın kendisinden sesleniliyor değil. Onun izlenimi gördüğü hal öyle. Ağaç tarafından geldi ses ona. Çünkü Cenab-ı Allah'ın e, seslenişi bu varlık alemi tarafından daha doğrusu bu varlık aleminin şartlarında değil de Allahü Teala'nın sesinin tecelli ettiği gibi olsaydı yine Musa Aleyhisselam'ın görünüşünün yani Araf Suresi'nde geçti ya Rabbim bana kendini gösterseni göreyim. Rabbi diyor daha tecelli edince dağ yerle bir oldu diyor. Ve Musa Aleyhisselam baygın düştü. Ses için de aynı şey söz konusudur. Allah Teala'nın dolayısıyla bu gibi tecellileri dilediği şekilde eğer Musa aleyhisselam Rabbim bana kendini göster demeseydi Allah Teala o şekilde daha tecelli etmezdi. Yine onun ifadesinde ise nazarının tahammül edebileceği bir şekilde tecelli ederdi. Burada da gözünün, kulağının vesairenin tahammül edebileceği bir şekilde cenab Allah'tan bir sesleniş geliyor. En ya Musa, inni enallahu rabbul alemin. Sen o ateş zannettiğin, gelip ondan bir parça alıp veya yol sormayı ümit ettiğin, ateşten çok fazlası var burada. Çok daha ilerisi. Ben alemlerin Rabbi Allah olarak sana sesleniyorum. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın nasıl bu hadiseden etkilendiğini Allahü Teala'dan başkası bilemez. Bu etki neticesinde Cenab-ı Allah ona duyduğundan emin olmasını sağlamak için ona ayrıca asanı yerine yere bırak diyip ona asa mucizesini göstererek yatışmasını sağlıyor. Çünkü hepiniz biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselama ilk vahiy geldiği zaman o vahyin ağırlığından kendisini neredeyse kaybediyor. Ve tir, tir titriyor. Beni örtün diyor. Beni örtün diyor. Cenab-ı Taygamberin Buhari Kitabı Vahide ve diğer hadis kitaplarında zikredildiği üzere o vahyin tecellileri ile alakalı anlatılan hadis kitaplarında sünnet-i seniyede çok şeyler var. Böyle olması da yani bu bunların ifade ettiği manada olması da gayet tabidir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın sesi bizim gibi haşa değildir. O seslenişin kendine ait özel bir heybeti ve belki de ancak peygamber olarak Allahü Teala'nın onlara özel bir tahammül gücü verdiği için tahammül edebilecekleri bir hali vardır. Ben alemlerin Rabbi Allah'ım dedikten sonra yani sen de bu alemin bir parçasızın dolayısıyla senin ve etrafında gördüğün ve görmediğin bütün bu kainatın bu mahlukatın Rabbiyim, sahibiyim malikiyim onları Düzenleyen benim, ihtiyaçlarını karşılayan benim. Devam etmelerini, bu sistemleri, bu düzenleri içerisinde devam etmelerini sağlayan benim diyor. Emin olman için, rahatlaman için ben sana bir emir veriyorum. Ve en elki asan. Asanı yere bırak. Faklma raa'ha tehtez Musa aleyhisselam o asasının küçük bir yılanmış gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı diyor. Şimdi. Burada Musa Aleyhisselam'ın asası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de kullanılan muhtelif tabirler vardır. Arapçada yılanın büyüklüğüne ve özelliğine göre ki hemen hemen bütün dilde bilinen varlıklar için Arapça böyledir. Diller, hareketler, eşya, mahlukat özelliklerine göre isim alırlar. İsim alırlar. Ve özellikle Arap'ların aşina oldukları varlıklar için isimler çoktur. Arap'ın mesela yiyecek olarak en fazla bildiği şey nedir? Hurmadır. Biz hurmanın sadece hurma adını buluyoruz. Hatta Araplar ona hurma bile demezler. Arapçada hurma yok. Nereden bulmuşuz ben de bilmiyorum. O ayrı bir konu. Ama bizim kendisine hurma dediğimiz o kuru haline Temir derler. Fakat yem yeşil daha hafif bir tomurcuklanmış meyveyken adı ayrıdır. Hafif sararmaya başlarken adı ayrıdır. Kızarmaya başladı mı adı ayrıdır. Yarısı kırmızı yarısı sarıken adı ayrıdır. Koparılma aşamasına geldiği vakit ayrıdır. Dalındayken ayrıdır. Şeydeyken ayrıdır. Öyle. Çünkü çok görmüş. Musa Aleyhisselam'ın asasında da kimisi de burada hayyetun tesha. E, pardon. Jannu. Canneha Jannu. Can Cenn, ince, küçük ve hızlı ve kıvrak hareket eden yılan. Bir de hayya var. Hayya ise kocaman yılan demek. Türkçedeki ejderha. Kocaman yılan demek. Kocaman yılan o kadar kıvrak ve hızlı hareket edemez. Ağırlığına göre hareket eder. Belgesellerde görüyorsunuz büyük yılanlar böyle. Yavaş yavaş, ağaç Ama bir tuttu bu adamın iflahını suket. Hayır. Allah onların eline düşürmesin. <gülüyor> Şimdi, büyüklükte ejderha, kıvraklıkta bu şekilde küçücük can gibi. Yani hayya ismi Musa mucizesine bir bakımadır. Büyüklüğünden dolayı Hayye deniliyor ona. Fakat hızlı ve kıvrak hareketinden dolayı da can diye adlandırılıyor. Bu şekilde. Adem Aleyhisselam'ın da yaratılışından işte ses veren çamur, kokuşmuş çamur, balçık çamur gibi isimleri var. Şimdiden var. Bunlar da Adem Aleyhisselam'a ruh üfleninceye kadar çamur olarak yaratıldığı andan kuruma aşaması, seramik aşaması, şu bu vesaireye gelene kadar hepsinden geçtiğini anlatmak içindir. Kur'an-ı Kerim böyle çok harika bir üslupla bir hadiseyi böyle bütün yönleriyle anlatmış oluyor. Gerektiği gibi. Onun işte o azametiyle bir de bu kurak hareketi Musa Aleyhisselam için daha korkutucu olur. İnsan için daha korkutucu oluyor. Bir boğa yılanının bu şekilde hızlıca koşup hareket ettiğini düşünün. Ne kadar dehşetli olur. Öyle bir şey. Hemen arkasına bakmadan koşuyor Musa Aleyhisselam. Bir daha Cenab-ı Allah ona sesleniyor. Ya Musa akbil ve la tehaf. Dön. Geri dön. Ve korkma. Buraya doğru gel. Ve korkma. İnneke minel aminin. Muhakkak ki sen güven içerisinde olacaklardansın. Şimdi o yılan Musa aleyhisselam için mucize. Fakat Cenab-ı Allah'ın kelamına muhatap olmak mucizeden de ayrı bir mucize. Farklı bir mucize. Başlı başına bir mucize. Devam ediyor. Evvela Cenab-ı Allah bu mucizeleri Musa Aleyhisselam'a gösteriyor. Çok enteresan değil mi? Ki kendisi nübuvvetinden, risaletinden tam emin olsun. Tam emin olsun. Evvela kendisi inansın kendisine. Onun için Peygamber Aleyhisselatü hadis-i şeriflerinde bazen ve ben de şahitlik ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm demiştir. Kişinin evvela kendi konumunu, kendi hakikatini bilmesi ve ona evvela inanması lazım ki o konumuyla başkalarına inandırıcı olsun. Başkalarını etkilesin. Onun için Cenab-ı Allah evvela Musa aleyhisselama bu mucizeleri gösteriyor. Yoksa dileseydi tamam inan bitir onu da inandırabilirdi. O ayrı bir konu. Bu da şunu gösteriyor. Cenab-ı Allah muhatabımızı bir şey söyler ve anlatırken delilleriyle beraber anlatarak ona itminan getirecek şekilde böyle bir üslupla anlatmamızın yolunu gösteriyor. Evvela güvendeyeceksin diyor. Bu şekilde. Üsluk ya da ke fi Elini koynuna sok. Diyor. Yani gömleğinin yakasından içeri sok. Tehruc beydâ'e Elin bembeyaz parıl parıl çıkacak. Min gayri su hastalıksız parlayacak. Yani hani bazen Allah selamet versin imtihandır bu. İşte adamın rengi, yüzü, sağlı solu böyle bembeyazlaşıyor. O türden böyle bir hastalıktan dolayı değil diyor. Böyle bir hastalıktan dolayı değil veya barış hastalığı dediği gibi türden bir hastalıktan dolayı değil. Bu bir mucize. Wadhum ileyka janaheka min al Korkudan ötürü de kanadını kapat yani kolunu kendine doğru topla ifade yerindeyse. Hani bazen korktuğumuz zaman şöyle elimizi göğsümüze atıyoruz ya. Benzeri bir hadise. Cenab-ı yani diyor ki senin bu korkunun gitmesi için de gitmesi için de korkudan ötürü kolunu kendine doğru topla kapat. Fezânike Burhanani min rabbike. İşte bunların ikisi yani yılan ile asanın yılana dönüşmesiyle elini koynundan çıkarman ve apaydınlık çıkması, parıl parıl çıkması Rabbinden sana verilmiş iki burhandır. İki kesin delildir. Kat'i delildir. Kime? İla Firavuna ve melâihi. Firavuna ve onun ileri gelenlerine. Senin Rabbinden sana verilen iki burhandır yani risaletine İslam alileri burada elinin beyaz çıkmasının yani parıl parıl nurlu aydınlık çıkmasının mucize oluşundan hareketle diyorlar ki ki bazı daha başka rivayetler de var bütün bunlar gösteriyor ki Musa Aleyhisselam esmer idi çünkü esmer olması mucizenin daha kat'i, daha tartışılmaz, daha ileri bir mucize olarak ortaya çıkmasını gerektiriyor. Gerektiriyor. Bu da tabii gerçekten ince bir fıkıhtır. İnce bir fıkhi anlayıştır. İnnehum kânû kavmen fâsikîn O Firavun ve ileri gelenleri fasıklık eden bir toplulukturlar. Fasık çizginin dışına çıkan demek. Haddini aşan demek. E bizim çizgimiz nedir? Allahü Teala'nın riayet etmemizi istediği çizgi nedir? Şeriattır. Sırat-ı müstakimdir. Onun indirdiği hukuktur. Resullerine emrettiği ve uyulmasını istediği hayat nizamıdır. İnancıyla, yaşayışıyla, ahlakıyla ve bütün müessese ve kurumlarıyla. Ama işte onlar fasık bir kavimdirler diyor. Eskiden beri fasıklık ede gelen bir kavimdirler. Bu sefer Musa aleyhisselam bir beşer olarak evet bana risalet veriyorsun ya Rabbi. Beni Firavun'a elçi olarak gönderiyorsun ileri gelenlerine. Fakat bu benim bir endişem var. Diyor ki <gülüyor> Rabbim ben onlardan birisini öldürmüştüm. Bir can öldürmüştüm. Bir kişi öldürmüştüm. Beni öldüreceklerinden korkarım. Beni öldürürler diye korkarım. Bu şunu gösteriyor. Kısas Eski bir şeriattır. Ve hatta dinle alakası olmayan hukuk sistemlerinin de kabul ettiği bir uygulamadır. Buradan bunu anlıyoruz. Ve ehi Harun kardeşim Harun'a gelince kardeşim Harun var benim diyor. Hüve efsahu minni lisânen dili itibariyle o benden daha fasihtir. Daha açık seçip konuşur. فَاَرْسِلْهُ مَعْيَا رِدْاَنْ يُسَدِّقُنِي Yani benim yerime ona risalet ver demez. Dememiştir. Çünkü bu haşa ilahi bir lütfu reddetmek olur ve saygısızlık olur. Ama o benden daha açık konuşur. Burada Hz. Musa'da risaletin eksiksiz tam dost doğru ve anlaşılır bir şekilde Firavuna ve Firavunun yanındaki ileri gelenlerine ulaştırılması endişesiyle bunları söylediğini görüyoruz. Bir kendisi için endişe taşıyor, iki kendisiyle gönderilen mesajın doğru ve tam olarak eksiksiz olarak ulaştırılması endişesini taşıyor. Bunun içinde. Kendisi için sadece söylüyor, korkuyorum diyor. Ama bir taraftan Harun gelecek rid'en bana destek olacak, böylelikle onlara karşı korunmamda bana yardımcı olacak. فَاَرْسِلِيْا مَاَيَا اَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا Kısmı da yani onun dili benden daha fasihtir kısmı da risalet ile ilgili endişesinin nasıl tamamlanacağını kendisi Allahü Teala'ya dua olarak belirtiyor. Onu benimle gönder. Hem bana bir destek olsun hem de beni tasdik etsin. Ve in inni ehafu en yükezzibun. Çünkü ben onların beni yalanlayacaklarından korkuyorum. Korkarım ki beni yalanlarlar. Ama o gelirse şahitlik birken iki olur. O da evet öyledir diyecektir. Belki onlar efendim bu vesileyle İman ederler iki kişiye Risalet verildi diye. Hiçbir nebînin duası reddolunmaz. Reddolunmaz. "Qâla sana şu aludaki bir <gülüyor> ahiik. Alut, pazı demek. Kardeşinle biz senin pazunu güçlendireceğiz. Kuvvetin sembolüdür bu yani." Biz senin gücün, seni kardeşinle daha da güçlendireceğiz. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا Gelelim onların sana zarar verebilme, onlardan birisini öldürdün diye zarar verebilme ihtimallerine karşılık وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا İkinize de size öyle bir güç, öyle kuvvetli bir delil bir imkan vereceğiz ki فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا Mucizelerimiz sayesinde onlar size ulaşamayacaklar. Yani zarar verebilecek bir hale gelemeyeceklerdir. اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ Siz ve size tabi olanlar, galip olanlar olacaksınız. Ona nasıl tabi oldular? gördük. Biliyoruz. Nasıl galip geldiler onu da biliyoruz. Peki biz şimdi niye galip değiliz, mağlupuz? Çünkü galip gelebilecek nitelikte bu dine tabi ve bağlı değiliz. Sorun dinimizde değil. Bizim dinimize karşı aldığımız tavır ve tutumlardadır. Bizim dinimizin gereklerini kısacası anlaşılır bir dille yerine getirip getirmeyişimizle alakalıdır. Dinin gereklerini biz yerine getirirsek dinin gerekleri de kimse zannetmesin namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ibarettir diye. Bunlar dinin evet en önemli esaslarıdır fakat Dinin hepsi elbette ki bu değildir Hele yeryüzünde güç iktidar ve imkan sahibi olmak için Bunlar Sebepler arasındadır Hepsi değildir En önemlisi allah Teala'nın bir topluma Bir ümmete iktidar vermenin En önemli Vermesinin en önemli Şartı En önemli şartı hangisidir veya nedir gücünüzün düşmanla baş edebilecek kadar veya yeterlilikte olmasıdır. Bu birebir onlar kadar en az güçlü olmak manasına değildir. Cenab-ı Allah durumumuza göre yerine göre onların onda biri olmamız bile güçlü olmamız bile yeterli olabilir veya yarısı bile yeterli olabilir. Yeter, Mesele bu. Çünkü en Enfal suresinde hepinizin bildiği gibi sizden Efendim sabreden on kişi onlardan yüz kişiye galip gelir. Sizden sabreden yüz kişi onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Birisinde bire ondur, birisinde ama her alanda en azından bizim onlar kadar asgarisinden onda biri kadarları olmamız lazım. İlimde, teknolojide, silahta, birlikte, organizasyonda, haberleşmede, şurada burada kısacası hayatın bütün alanlarında bunlar o seviyeye gelmeyince biz ve aiddu lehum mastataatu ayet kelimesinin gereğini yerine getirmiş olmayız. Onlara gücünüz yettiği kadar onlara karşı kuvvet hazırlayın. Nerede olmayınca kimse kusura bakmasın diyor. Olmuyor diyor. Kâl sene şu duâduke bi ahîke biz senin gücünü Kardeşinle daha da güçlendireceğiz. Ve nece'alü sultanan, sultanen. Sultan tasalluttan geliyor. Delilin kuvveti karşısındakini susturuyor. Onun için güç kabul ediliyor. Delil ilimdir, delil mantıktır, delil haklılıktır, delil doğru yol üzerinde olmaktır. O zaman biz size öyle bir güç vereceğiz ki, فَلَا يَصِلُونَ bi بِآيَاتِنَا Ayetlerim sayesinde size ulaşamayacaklardır. اَنْتُمَا وَمَنْ اِتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ Siz de, size tabi olanlar da galip gelenler olacaksınız. Bu böyle. Mesele gayet açıktır. Tabi olursanız galip gelirsiniz. Kime? Resul'e elbette. Resul'ün getirdiği dine, şeriate, kitaba sünnetin nebaviyeye adam gibi tabi olunacak ve ümmet yerlerde sürünecek bu sünnetullah'a aykırıdır ümmet eğer yerlerde sürünüyorsa bir şeyleri eksik yapıyor demektir eksiklerini tamamlamak zorundadır başka yolu yok felma caahum musa bi ayatina musa onlara Bizim apaçık olan ayetlerimizle gelince Alu ma haza illa sihrun muftara. Firavun ve ileri gelenleri dediler ki bu ancak iftira olunan, uydurulan bir büyüdür. Ma sami'na bi haza fi aba'ina Biz böyle bir şeyi önceki atalarımız arasında işitmedik. Şuradaki Musa Aleyhisselam'ın getirdiği mucizelerin ve getirdiği Risaletin açık ve seçik oluşunun delil olma özelliği ve gücü ile bunların saçma sapan atalarının atalarına sığınmaları arasında hiç münasebet var mı? Musa Aleyhisselam onlara o mucizeyi gösteriyor, o mantıkı, aklın reddedemeyeceği hakikatleri, vahiy hakikatlerini anlatıyor, biz bunu önceki atalarımızda işitmedik. Bu neresi delil ya? Size atalarınız kaç para? Ne kıymetleri var? Böyle şey olmaz. Bu budur. Cahiliye aklı bu. Cahiliye aklı bu. Bu kadar çalışır. Ve kâle Musa, Musa dedi ki kendisinden emin Rabbi a'lemu bimen jaa e bil min Yani diyor ki Rabbim nezdinden kimin hidayetle geldiğini ve yurdun güzel akıbetinin bu yeryüzü yurdunun güzel akıbetinin kime ait olacağını en iyi bilendir. Siz yani bu saltanatınız yıkılacak, gidecek, kaybolacaksınız. O korktuğunuz için İsrail oğullarının erkeklerini öldürdüğünüz o akıbet, korktuğunuz akıbet tahakkuk edecektir diyor. ''İnnehu la yeflehu'z zalimun. <Sessizlik> Çünkü kanun bellidir. Zalimler iflah olmazlar. Kurtuluşa ermezler. E Zulmü ortadan kaldırmakla yükümlü olan ümmet, kendisi zalimse ne olacak? Mas ki, küfrün zulmüne, müminlerin zulmüyle mi savaşılır? Küfrün zulmüne müminlerin adaleti karşı durur. Ve o zulmü o taraf eder. Kafire, Zulüm yakışmıyorsa mümine hiç yakışmaz. Mümine hiç yakışmaz. Hiç olmaz ki. Kafirin çünkü inancının meşe zulüm. İnne şirke le zulmun azim. Süpersiz şirk pek büyük bir zulümdür. E, peki mümin? La ilahe illallah diyor değil mi? Estaizu billah. Ali İmran suresinin baş tarafına hatırlayın. Şehidallahu. Ennehu la ilahe illa huve. Ve ulul ilmi kaimen bil kıs. Ve el ve ulul ilmi ve kaimen bil kıs. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler de ilim sahipleri. Kaimen bil kıs. Adaleti dibdik ayakta tutar. Adaletin esası kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhide iman edene adaletten başka bir uygulama hele kendisinden başkalarına karşı yakışmaz. Yapamaz. İman ile zulüm bir arada olmaz. Çünkü zulüm küfre müncerdir. Küfre götürür. Küfre götürür maazallah. Ve kâle firavnu Bu sefer baktı ki etrafındakiler boşalacak, gidecek tehlike arz ediyor. Onları bari elimde tutayım. Ve kale Firavun. Firavun dedi ki Ya eyyuhel mele Ey ileri gelenler benim işte danışmanlarım kabinem ileri gelenlerim, malım, servetim kodamanlarım, kapital sahipleri, güç sahipleri ilim adamlarım vesaire hepsi ileri gelenler. ya yani Kısacası o Firavun sistemini ayakta tutan Benli başlık kimseler. Me alimtulekum min ilahin gayri. Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Senin bilgin kaç para ya? Bilmiyorsan bilme ne yapalım? Öğren. Bu bir şey ifade etmiyor. Dikkat ederseniz hakikatin önünde batılın ortaya koyabilecek bir delili yoktur. Biz atalarımızda bunu duymadık. Şimdi de bilmiyorum. Ne bilmiyorsanız ne yapalım? Bu sizin cehaletiniz. Öğrenin. Bu mazeret değil. Öğrenmeniz lazım. Bu sefer iyi bakalım. Çevresindekilerini uyutması lazım. Onları yanlış uygulamalarla dikkatlerini hakikatten başka bir tarafa çekmesi lazım. Firavun bu hileleri yapıyor. Bütün kafir ve batıl düzenler çevrelerindeki insanları bu hilelerle aldatırlar. Aslahu <S, S> Allahu Allah Diyor ki bu sefer fa oqid li En yakın hükümet görevlisiyle Ey Haman diyor, çamur üzerine çamur ru ateşte pişir yani. Baştan biri işe başlar yani bana tuğla yap, tuğla kes, kule yapacağım onunla. La fajal li sarhad, ondan da bana pek yüksek bir bina yap, bir kule yap. Lâ alî ile ilahi Musa. Belki oraya çıkmak suretiyle Musa'nın da ilahını görürüm, ona muttali olurum. Onunla, onunla oturup konuşurum. Sen ne istiyorsun falan diyecek. Ve inni lâ adhunnuhu min el-kâzib. Onunla birlikte ben onun yalan söylediğini zaten tahmin ediyorum diyor. Düşüneceğim otur diyor. Yani çıkacağım bir şey görmeyeceğim çünkü yalan öyle bir şey olsaydı görecektim diyor. Madem diyor göklerin ve yerin rabbidir, yukarılardadır. Haydi çıkayım göreyim bakayım. Görmeyeceğime göre yok öyle bir şey. O kadar gülünç iddialar ve bunlar çeşitli sebeplerden dolayı bu gülünç iddialara inanıyorlardı. Ama işin esası ne? Ve stekberu ve cunudu fi'l ardı bi'gairi'l hak. O da askerleri de haksızca, hakları olmadığı halde büyüklük tasladılar. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve zannu ennehum ileyna la yurja'un. <Sessizlik> Ve onlar bize döndürülmeyeceklerini zannettiler. Yani isterse kule yaptırsın, isterse yukarı çıksın. İsterse beni görmediğini, benim olmadığımı iddia etsin. İstese de istemese de benim önüme gelecek. Bana döndürülecek. Onu ben sağlayacağım diyor. Biz sonunda ne yaptık? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ Onu da askerlerini de, ordularını da yakaladığımız gibi Denizaltı, fırlattık denizaltı. Fınsır, nasıl oluyor? Zalimlerin akıbetinin Nasıl olduğuna Nasıl bak, ibretle bak yani. Yoksa o hadise olup bitmiş. Ne ben, ne oluyor? ne oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bu hadiseye tanık değildi ki onu o manada görelim. Buradaki bak, ibretle bak demektir. İtibar et. Bunun kısağına da ey muhatap, ey Kur'an-ı Kerimle muhatap olan kişi, sen bunun üzerinde düşün, işin hakikatini anlamaya çalış demektir. Sonra ne yaptık? Ve cealnâhum e'immeten Biz onları yani Firavun ve adamlarını, ileri gelenlerini... Ateşe davet eden imamlar yaptık, önderler yaptık. Hidayet imamları var, dalalet imamları var. Hidayetin önderleri, liderleri, komutanları, ileri gelenleri var. Dalaletin komutanları, ileri gelenleri var. Onun için kimin arkasından gideceğini herkes iyi seçsin, basiretle seçsin, basiretle tesmit وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ la يُنْسَرُونَ Kıyamet gününde onlara yardım olunmaz. Yani bizim onlara vereceğimiz dünyada yaptıklarının karşılığındaki cezadan ötürü kimse onları himaye edemez. O cezaya karşı kimse onları koruyamaz. O cezalarını kimse hafifletemez. Cezayı çekecekler. Ve bu dünyada arkalarından bir de lanetik taktık. Lanet yetişti onlara. Lanet Allah'ın o engin her şeyi kapsamış olan rahmetinden kovulmak ve uzaklaştırılmak demektir. Yani Allah'ın rahmetinden bir pay alamadan defolup gittiler bu dünyada onların izinden giden ve gidecek olan bütün kafirlerin durumu da böyledir. Allah'ın evet rahmeti vesiat külle şey buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ama kime yazıyor Cenab-ı Allah? Feseektubuha lillezine amenu ve kârı yettekun. Ben o rahmetimi iman edenlere ve takva sahibi olanlara, hayatları boyunca takvayı elden bırakmayanlara yazacağım. O rahmetten müstefid olmak için ki o rahmetin içerisinde kafirlere, zalimlere karşı diniyle üstün olmak da vardır. Bu rahmetten istifade edebilmek için Allah'ın yolunda yürümek lazım. Ve yavmel kıyameti la yusarun. Bir de üstelik kıyamet gününde onlara yardım da olunmaz. Kimse onları o azaptan kurtaramaz. Ve etbağnâhum fi hadi dünye lâne. Ve biz iki tane yomur kıyamet ayet kerime okuduk tekrar edelim bir şey olmaz. Onlara dünyada peşlerine lanet taktık. Ve yevmel kıyâmetihum minel makbuhi Kıyamet gününde de ayrıca onlar çirkinleştirilmiş kimselerden olacaklardır. Azaba uğrayan bir insanda güzellik kalır mı? Ateş azabına maazallah dünyada birisinin yüzü bir tarafı yanıyor, ciddi yanıyor, o yanıklar tedavi edilemezse, izi götürülemezse bakamıyorsunuz yani. Allah yüzün güzelliği kalmaz, vücudun güzelliği kalmaz. Maazallah. Hele bu, böyle <gülüyor> bir azap değil. Diyor ki Peygamber Ezeyatü Selam şu sizin bu dünyadaki ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş defa yıkanmış halidir diyor. Ya Resulallah bu hali de olsaydı yeterdi diyorlar. Bu bile çekilmez yani. Maazallah. O kadar defa yıkanmış harareti azaltılmış azaltılmış azaltılmış azaltılmış bu halde mağazamazlar Rabbim. İşte o azaptan dolayı ateş azabından dolayı onlar çirkinleştirilmişlerden olacaklar. Çirkinleşecekler. E bunun emiyeti burada büyük. Melek ileri gelenler dünyada nasıldır? En güzel elbiseler en güzel saraylar, en güzel o zaman için at arabaları bilmem ne falan filan, şimdiki bilmem neler, şunlar bunlar her şeyin en güzeli. Kokusuna bilmem nesine, vasih ailesine varıncaya kadar. Ahirette bunun tam tersi olacak yani. Dünyada istedikleri gibi kendilerini debdebe içerisinde yaşayıp, Efendim her şeyin en güzeli kendilerindir. Efendim altınla bezeniyorlar bilmem neler vesaire şunlar bunlar. Her türlü envai çeşit ziynet süs. Ahirette çirkinleştirilmişlerden olacaklar diyor. mele için bu aklı başına getirici bir ihtardır. Sen bu dünyada madem süse o kadar düşkünsün olabilirsin. Olabilirsin. Fakat ahirette bu süsünü kaybetmek istemiyor musun? Kalıcı bir süse gark olmak mı istiyorsun? O zaman küfründen vazgeç imana gel diyor yani. Bu azap bile, tehdit bile bir davettir aslında. İslam'ı kabul etmek, İslam'ı keşfedebilmek, İslam'ın farkına varmak için bir davettir. 43. ayeti kerime kıssanın hemen hemen sonunu daha doğrusu nasıl bağlandığını Firavun ile alakalı olarak şey diyor. Ve la kad ateyna min ula Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ama ne zaman? Min ba'de ma ehleknel qurune'l ula. Ilk nesilleri ilk kavimleri helak ettikten sonra niçin helak ettik besaralinmez insanların gözlerini açmaları için onları helak ettik ki sonradan gelenler onların onları görerek hallerini düşünerek basiretlerini kullansınlar basiretlerini kullansınlar düşünsünler Niçin helak edildiler bunlar? Ve huda ve rahmeten Kitabı ayrıca hidayet olarak verdik, rahmet olarak verdik. Niçin? Olur ki ibret alsınlar, öğüt alsınlar. Burada ayet-i kerimede önemli olan husus bir husus var. Ona dikkat çekelim. Nedir o? Musa'ya kitap verildi. Ne zaman sonra? Önceki kavimler helak edildikten sonra. Ulema müfessirler bu min ba'di me ehleknel kurunel ule ibaresinden şu sonuca varıyorlar ki hakikatte budur, tarihte bunu gösteriyor. Cenab-ı Allah Musa aleyhisselamdan sonraki kavimleri, Musa aleyhisselamdan önceki kavimleri helak ettiği gibi helak etmedi. Yani, Ad kavmi, Semut kavmi, Salih kavmi, Helak edildiği gibi, Lut kavmi gibi, Helak edildiği gibi, Musa aleyhisselam'dan sonraki kavimler, Toptan, İmha helakiyle imha edilip, Helak edilmediler. Niçin? Niçin? Kavimlerin artık, Çoğalıp, Devam etmeleri ve bunlar üzerinde, bunlar hakkında hakim olan ifade yerindeyse toplumsal sünnetullah üzerinde tefekkür ederek, düşünerek kavimlerinin halini ıslah etmek için bunun yollarını ve sünnetlerini gerektiği gibi düşünmeleri için. Cenab-ı Allah çünkü o kavimleri helak etti. Kavimlerin helakinden çıkartılacak birçok ibretler ve deliller vardır. Onun için İnsanlara basiret olmak üzere Musa'ya kitabı verdik. Ama ne zamandan sonra? Önceki kavimleri helak ettikten sonra. Bundan sonra kavim helak edilmeyecek yani. Toptan helak olmayacak. Ama sünnetullah gereği adeta dünyevi cezaya o şekilde çarptırılacaklar. Ne gibi mesela? Bereketsizlik, hayasızlık, türlü hastalıklar vesaire. Mesela zekat verilmese bir toplumda zekatın verilmemesi semadan gelen yağmur nimetinin kesilmesine veya o nimetten istifade edilmemesine sebep olur. Cenab-ı Allah her bir hadise Arasında sebep sonuç ilişkisini kurmuştur bu manada. Veya faiz çoğalırsa fakirlik artar. Aynen böyledir. Bugünkü dünyanın hali bu. Hayasızlık ve zina artarsa hastalıklar artar. O zinanın bu şekildeki yaygınlıktan önce... ...görülmemiş hastalıklar ortaya çıkar. Gerek bedensel hastalıklar... ...gerek manevi ve ahlaki hastalıklar. Bunu yaygınlaştırmaya da kendileri de çalışırlar. Vesaire. Kısacası toplumsal... ...topluma hakim olan Cenab-ı Allah'ın yasaları da var. Bunları bileceğiz. Yani... Kur'an'i ayetler, kevni ayetler ve içtimai ayetler. Bu ayetler okunmak içindir. Biz müminler tarafından okunsun diyedir. Ve bunların hepsine Kur'an-ı Kerim gerektiği gibi itina göstermiş, göndermeler yapmış, bizi onlara yönlendirmiştir. Ama Müslümanlar bugün ne doğru dürüst Kur'an ayetlerini okuduklarından söz edebiliyoruz, ne doğru dürüst kainattaki ayetleri okuduklarından söz edebiliyoruz, ne de doğru dürüst içtimai veya toplumsal ayetleri okuduklarından söz edebiliyoruz. Bunların iyice bilinmesi anlaşılması lazım. Evet, bundan sonra kıssaya Kur'an-ı Kerim'de göndermeler yapılacak. Ve bu kıssa ile Musa Aleyhisselam'ın kıssasının, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini ispatlayan, bir mucize olduğunu anlatacağız. kalacağız. 43. ayet-i kerimede kalmış olduk. 44. ayet-i kerime itibariyle nasipse devam ederiz inşallah.